Sevgili izleyenlerimiz hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi sunarız. Bir söz hakkı programımızda tekrar efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları efendimize yöneteceğiz. Evvela bütün alemlerden Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan odur. Bütün esmasında, bütün ef'alinde hamd edilmeye layık olan alemler Rabbidir. Selatü selam Allah'ın nebisinin, resulünün üzerine olsun. Onun ehli beytin ve eshabın üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim önce hoş geldiniz. Hoş bulasın efendim iyi misiniz? Teşekkür ederim nasılsınız? Hamdolsun efendim elerizleperse. Efendim biz denimiz de şu an gündemle alakalı sormuş e, gündemle alakalı olarak nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz efendim? Awdubillahi minashaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidel evliyin ve'l-âhirin ve ilâcemil enbiyâi ve'l-mürselin ve ilâcemil evliyi. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Gündem zaten bellidir. Öncelikle insanın anlaması gerekir ki ya hakka tabi olur, Allah'ın hesabını yapar, ebedi hayatını öne alır, hedefine Allah'ın rızasını, dostluğunu koyar, ebedi hayatını koyar, hedefe doğru yaşarken yol alır. Ameller niyete göredir. Eğer niyet düzgün olmazsa, hedef, Allah'ın rızası ebedi hayat olmazsa hayatı yaşarken güzel yaptığını zannetse bile güzel şeyler yapsa bile o onu Allah'a yaklaştırmaz çünkü niyet başka şeydir. Allah'tan sadece uzaklaştırır. İbadet yapsa bile, ibadet yapsa bile o onu hedefinden uzaklaştırır çünkü yönü başka tarafa dönüktür. Bunu anlayabilmek için insanın Kendini Kur'an'ın ölçüsüne vurması gerekir. Allah'ın Resulü'nün ölçüsüne vurması gerekir. Onun için söylüyoruz. İmanımızı Kur'an'a arz etmemiz lazım. Resulü'ne arz etmemiz lazım. Hayatımızı, ibadetimizi, İslam'ımızı hayatımızın her anını Kur'an'a arz edip, Resulü'ne arz edip doğru olup olmadığını anlamamız gerekir. Eğer Kur'an tasdik ettiyse bizim halimizi, ibadetimizi, işimizi, niyetimizi hedefimize doğru dediyse o doğrudur. Resulü öyle yapmışsa bu doğrudur. Değilse kesinlikle yanlıştır. Ters tarafa gidiyoruz. Sonra kıyamet günü hiç kimse Allah'a mazeret üretip ya Rabbi bilmedim, anlamadım ya da falancalar şöyle yapıyordu onun için ben de onlara uydum diyemez. Bu durumda Allah ne buyurur ona? Peki ben ne söyledim? Sana bir kitap göndermedim mi? Örnek olsun diye sana bir peygamber göndermedim mi? Neden beni dinlemedin? Neden Resulümü dinleyip tabi olmadın demez mi? Evet, yanlış yapanlar kendine hangi ismi verirse versin ya da kendileri için hangi zanda bulunursa bulunsun eğer Allah'a ters düşmüşse onlar ters tarafa gidiyor demektir. Bütün yollar Sirat-ı Müstakim'den ayrılır. <gülüyor> Eğer bir yol Sirat-ı Müstakim'den ayrıldıysa, yani Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle gittiği yoldan ayrılmışsa, Kur'an'dan ayrılmışsa, sünnetten ayrılmışsa, ona böyle bahaneler öğretip, güzel isimler verip, kendi kendine isimler verip, biz doğru yoldayız demenin kendi kendini kandırmak olduğunu herkes bilmelidir. Bunu anlamalıdır. Çünkü Allah insana akıl vermiş. Eğer birileri başka bir hesapla kendine davet ediyorsa, yoluna davet ediyorsa, o davete icabet etmek Allah'ın davetini terk etmek demektir. Onun için ısrarla söylüyoruz, hiç kimseyi kendimize davet etmiyoruz. Allah'ın kitabına Evet, Resulünün sünnetine, hayatına, canlı Kur'an'a davet ediyoruz. Aklımızı kullanıp bakacağız. Allah hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Bize düşen sadece evet, Allah'ın vahyettiğini anlamaya çalışmaktır. Peygamberi anlamaya çalışıp onun gibi yapmaya, ona tabi olmaya çalışmaktır. Onun kazandığını kazanmaya çalışmaktır. Eğer bir kul samimi olursa yani ihlaslı olursa mutlaka Allah ona yolu gösterir. Ona bilmediklerini öğretir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Yolumuzda ceh didenlere yolumuzu açarız. Yeter ki kul Allah'ın yolunda cehdesin. Allah yolunu bulmak için, o yolda yürümek için çaba gayret sarf etsin. Yani derdi Allah'ın yolunda yürüyüp Allah'a varmak olsun, vasıl olmak olsun, Allah'ın rızasını kazanmak olsun, ahiretini kazanmak olsun. Eğer onun böyle bir derdi yoksa başka dertleri var demektir. Nedir derdi? Eğer derdi dünya ise, eğer derdi mevki makamsa, eğer derdi ticaretsi, ticareti güzel olsun diye ise ya da herhangi bir mevki makama gelmekse o zaten hedefini belirlemiştir. Orada Allah'ın rızası yoktur. Yoksa kendini kandırıp hem burada böyle dünyayı kazanırım hem de ahireti kazanayım. Yok öyle bir şey. Kendini kandırıyor, Allah'a yalan söylüyorsun demektir bu. Bu işi yapmaya, yani darbeyi yapmaya kalkışan arkadaşlar böyle bir düşünceyle, böyle bir fikirle evet başlangıçta samimimiş gibi, ihlaslıymış gibi yola çıkmışlardır. Sonra ortaya dehşet bir durum çıkmış. Sonra ortaya insanlıktan çıkmış. Evet, vahşi canavarlar ortaya çıkmış. İnsan kardeşini, mümin kardeşini, evet kardeşim diyor sözde. Rahatlıkla böyle evet, tankla, topla, evet, uçakla bombardıman kadar vahşileşmiş. Artık söylenecek bir şey var mıdır? Yok. Her şey ortada. Bu gizlemenin bir anlamı var mıdır? Yok. Ya da bunlara mümin demenin, onları mümin yapmayacağını bilmek gerekir. Mümin karıncayı bile incitemez. Mümin gönül kıramaz. Bırakın bir insana zarar vermeyi veya öldürmeyi, evet, onun kalbini bile kırmaktan korkar, Allah'tan haşyet duyar çünkü. Eğer biri imanını kaybederse, insanlığını kaybetmiş, vahşi bir canavara dönüşüyor. Herhangi bir şeyi kendisine göre doğru zannetmişse, eğer ters tarafa gidiyorsa, mutlaka şeytana, iblise tabi olmuştur. Allah öyle buyurdu, küfür tek bir millettir. Ya müminlerle beraber olur, mümince bir hayat yaşar, mümince bir gönüle sahip oluruz ya da Köfürde kalırız ki köfür tek bir millettir, birdir. Bunu görmek için, anlamak için öyle bir bilgiye akla da gerek yoktur aslında. Bakıldığında eğer <gülüyor> Yahudisi, Hristiyani, Müslümanı, toptan böyle müminlere, Müslümanlara bu memlekete, bu memleketin idaresine insanlarına evet eğer düşmanlık yapıyorsa. Biz de onların yanında yer alıyorsak, bu durumda biz de onlardan olmuş olmuyor muyuz? Onlardan olmuş oluruz. Dolayısıyla bunu anlamak için akıllı olmak gerekmiyor. Hep beraber işi yapıyorlar, hep beraber iblise tabi olup evet iblis onları kullanıyor. Ortalıkı cehenneme çevirmek için, insanı cehenneme sürüklemek için, Diğer ülkelerde yaptığı gibi Müslüman ülkelerde yani Suriye'de, Irak'ta, Libya'da evet yaptığı gibi Türkiye'de aynı şekilde öyle yapmaya çalışıyor. Öyle ki insanlar isyan etsin. Allah'a isyan etsin. Ekmeğe muhtaç olsun. Evinden, yurdundan olsun. Her şeyini kaybetsin ibadet yapacak halide kalmasın, kulluk yapacak halide kalmasın. Hatta isyan etsin. İsyan etsin ki cehenneme sürükleyebilsin bu işin manevi tarafı. Zahiri olarak birçok sebep görünebilir ama asıl iblisin gayesi budur. İnsanı cehenneme sürüklemek. Yapıyor mu? Yapıyor. Ama eğer Allah ait kerimede buyurdu. Eğer müminseniz üstünsüzsünüz. Eğer müminsek üstün olduğumuzu bilelim. Bu durumda korkmaya, endişeye endişe etmeye gerek yoktur. Çünkü Allah müminlere yardımı vaat etmiştir. Allah'ın vaadi vardır. Onları üstün kılar. Dolayısıyla kardeşlerimizin endişe etmesine de gerek yok. Allah'ın yardımı evet, bizimle beraberdir. Dolayısıyla küfre karşı, zulme karşı, bununla beraber bu şekilde tabiri caizse, canice saldıranlara karşı Allah müminlere yardımını yapmıştır ve müminler bunu görüp takmıştır. Hamdolsun. Bundan sonra da yardımı devam eder inşallah. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Bizim bu tavrımızı değiştirmememiz gerekir. Bu tavrı sürekli sergilememiz gerekir. Gerektiği anda, gerektiği yerde, zamanda, mekanda ki Allah'ın yardımı devam etsin. İnşallah tavrımızı değiştirmeyeceğiz. Bir ve beraber olacağız. zulme karşı, küfre karşı. Allah yardım eder ve müzaffer oluruz. Hamdolsun. Zaten e, Allah'ın yardımını hep beraber gördük. Bunu tattık, bunu yaşadık. Bunun için hamd ediyor, şükrediyoruz. Bu arada eğer biri kendi kendini savunurken ölse, evini savunurken ölse veya iş yerini savunurken ölse veya memleketini, yaşadığı vatanı savunurken Ölürse, ona şehit sevabı vardır. Bu arada ölenler de o şehadeti kazanmıştır, zulme karşı koymuştur. Memleketini, evini, kendini, daha doğrusu bütün bunlarla beraber insanlığını korumuştur. Dinini korumuştur, imanını korumuştur. İblise ve iblisin askerlerine karşı koymuştur. Onlara da şehadet mübarek olsun. Allah rahmet eylesin inşallah. Şehadetleri de mübarek olsun. Evet. Efendim Almanya'dan Kaan Aydoğan. Selamun aleyküm. aleyküm Selam. Allah'ın bereketi üzerimize olsun. Sayha ve benzeri halleri izah eder misiniz? Sayha ve benzeri haller dervişin muhabbetinin aşkının ihlas ya da derinliği ile alakalı mıdır? Ya da hiçbir şekilde sayha ve benzeri durumları olmayan bir insandan derviş kapasitesi yok budur. Allah razı olsun. Amin. Hem kardeşimize hem de <gülüyor> Almanya'daki kardeşlerimize selam olsun. Sayhanın mutlaka bir sebebi var. Kardeşimiz zaten izah etmiş. O aşktan, muhabbetten kaynaklanan bir durumdur. Gönül o aşk ile dolunca o muhabbetle dolunca dolup taşınca daha doğrusu dolup taşarken o gönüldeki muhabbet vücudun her zerresine böyle tecelli eder tecelli edince yani o taşmayana kadar herhangi bir sayha kendiliğinden gelmez dolacak ve taşacak vücudun her zerresine böyle tecelli edince o iradesiz olarak evet, Allah der sayha atar Dolayısıyla muhabbettenmiş. Bununla beraber bu bir ölçü değildir. Kimisinin gönlü tas gibi, kimisinin ki kova gibi, kiminki havuz gibi, kiminki derya gibidir. Arada fark vardır. Yani sayha atanın muhabbetinin diğerlerinden daha fazla olduğunu söylemek doğru değildir. Onun gönlü dolmuştur sadece. Bu gerekli midir? Elbette ki gereklidir. Gönlün o ahla muhabbetle dolup taşması, her zerresine tecelli etmesi gerekir. Çünkü Allah'a giderken ustad yolunda daha doğrusu ustad yolu deyince sanki böyle e, özel bir yolmuş gibi anlamak doğru değildir. Müminlerin Allah'a gittiği yolda demek daha doğrudur. Allah Resulü'nün sahabesiyle gittiği yolda giderken yürürken Yolculuğu aşka yapıyor. Her yaptığı güzellik, güzel şeyler onun aşkı muhabbeti kazanmasına vesile olur. Aşkı muhabbeti kazanır. O aşkla muhabbetle yoluna devam eder. Evet bu yolculuğu yaparken aşkla yapıyor. Onun için aşktan öteye yol yok demiştik. Aşktan başka yol yok. Bununla beraber ustad kapısı aşk kapısıdır. Başka kapı yok. Aşk, sevmek, muhabbet aynı zamanda imandır. Yani aşkın kalbe dolması, her zereye tecelli etmesi, imanın dolup tecelli etmesi demektir. Gerekli midir? Olmazsa olmaz olandır. Çünkü insanın bu dünyada kazanabileceği başka bir şey de yoktur. Ticaretini Allah ile yapıyor. Bu ticaret aşk ticareti, muhabbet ticaretidir. Yani iman ticaretidir. Eğer ticaretini Allah ile yapıyorsa bu durumda onun kazandığı aşktır. Yani Allah'ın sevgisidir. O Allah'ın sevgisini kazanmak için bir şeyler yapar, çabasını, gayretini sarf eder. Allah der, secde eder. Bunun karşılığında Allah onu sever. Allah'ın sevgisi onun gönlüne tecelli ediyor. Onun kazandığı budur. Allah'ın sevgisini kazanmaktı, aşkı kazanmaktı, Allah'ın aşkını kazanmaktı. Buna beraber ne buyurdu? Ey iman edenler, Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Bir de mümin o aşkı, muhabbeti üzerinde gösterir. Onun üzerinde görünüyor çünkü. Nasıl görünüyor? Bir sevinç olarak, bir muhabbet olarak görünüyor. Allah ile yaptığı alışveriş onu sevindiriyor. Ama bunu tatmayan bilmez. Bunu tatmayan anlamaz. Bunu anlamayan hiç anlamaz, hiç bilmez. Başka şeylerle sevinir, başka şeylerle mutlu olduğunu zanneder daha doğrusu. Evet, nefsani olan şeyleri gönülle bağlar, gönülden olduğunu zanneder. Yani kendisine bir nimet geldiğinde buna sevinir, bunu muhabbet zanneder. O muhabbet değildir. Muhabbet, sen Allah için bir şey, bir fedakarlık, bir hayırda, bir işte olunca Allah'ın sevgisini kazanınca o gönüle tecelli eder. O çok farklı, o bambaşka bir şeydir. Evet. Aşk olmazsa olmaz, muhabbet olmazsa olmaz, yani iman olmazsa olmaz, bununla beraber o da gönüle dolup, gönül taşınca o gönül sahibi iradesiz olarak sayha atabilir, atar. Atmalıdır. Sayha atmasa bile Gönül itibariyle böyle bir vucd halinde olur. Bir sarhoşluk halinde olur. Sema eder. Adeta sema ediyor. Onun o gönül sevinci aksediyor. İradesiz olarak yani böyle güler, tebessüm eder. Hal üzerinde görünüyor çünkü. Bu Allah ile yaptığı bir alışveriştir. Ondan dolayıdır. Onu sevindiren de Allah'tır. Sevindirdiği ya Allah sevindirecek olan da odur. O sevinç üzerinde görülür. Evet. Efendim İzmir'den Sabriye Atalay 16 yaşında evlendi. eşimle. 17 sene oldu. 17 senedir kumar oynuyor. Hocamın bir dervişi olarak benim nasıl durmam lazım? Babamdan eğer ona karşı bir hatam olduysa kendisinden özür diliyorum. Estağfurullah. Bu aşamadan sonra nasıl durmak gerekir, yapmamız gereken şey sabretmektir. Başka bir şeyi düşünmek de doğru değildir. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede, olur ki eşinizin herhangi bir hali hoşunuza gitmeyebilir. Belki o sizin için hayırdır. Yani muhatap olduğumuz ne olursa olsun, kim olursa olsun, Bizim kendi ellerimizle yaptığımız bize vardır. Muhatabımız yanlış yapsın. Yani eşimiz yanlış yapmış olsun. Sorun sıkıntı çıkarmış olsun. Kardeşimizin söylediği gibi. Yapmamız gereken şey nedir? Güzel yapmak. Allah mühsinleri sever. Allah güzel yapanları sever. Allah sabredenleri sever. Sabredenlerle beraberdir Allah. Bu durumda böyle sabredince... Allah'ın beraberliğini kazanmış oluyoruz. Sabrettiğimiz için Allah'ın sevgisini kazanmış oluyoruz. Bununla beraber güzel yapmaya çalıştığımız için, evet, mefsinlerden oluruz. Gene Allah'ın sevgisini kazanmış oluruz. Bu dünyaya bunun için gelmişiz. Başka şeyler için değil. Bu dünya böyle saadet yeri değildir. Mutluluk yeri hiç değildir. Bu dünya imtihan yeri. Yaşarken hep beraber görür, görüyoruz, göreceğiz. Bu hayatta imtihandan başka bir şey yoktur. Sorun gelir, sıkıntı gelir, musibet gelir, bela gelir, dedikodu gelir, iftira gelir, yokluk gelir. Her türlü imtihanla imtihana tabi tutuluruz. Bize düşen, evet, imtihanın sahibini seviyorsak imtihanı da sevmek lazım. Bu durumda nasıl Kazanabiliyorsak nasıl güzel olacaksa güzel oluyorsa bir de onu öyle yapmak. Böyle yapınca kazanırız. Ama isyan edersek, itiraz edersek, neden böyle dersek sorun sıkıntıyla beraber bir de bir sorun sıkıntı çıkarırsak o zaman kaybederiz. Hem dünyamız hem ahiretimiz cehenneme döner. Evet kardeşimizin yapması gerektiği şey sabretmektir. Bununla beraber güzel yapmaktır. Karşımızdaki ne kadar yanlış yaparsa yapsın, evet güzel yapmaktır. Sorun sıkıntı çıkarmaktan uzak durması gerekir. Zaten şimdiye kadar mutlaka birçok çareye başvurmuştur ama çare olmamıştır. Bu durumda çare Allah'tadır yapmamız gereken şey sabretmektir, güzel yapmaktır, bir de dua etmektir. Ya Rabbi yardım et. Evet, bir de dua etmektir. Böyle eşleri yanlış yapan bütün kardeşlerimizde kadın olsun, erkek olsun, Allah hepsinin yardımcıları olsun. İnşallah böyle duamızla onlar da doğru yolu bulur, hidayeti bulur, Rabbine döner. Rabbinin hesabını yapıp Allah'ın rızasını kazanmak için çabasını gayretini sarf eder. Böyle bir hayatı yaşarlar inşallah. Evet. Efendim Bursa'dan Nurcan, Kıymetli Hocam öncelikle Allah'ım sizden razı olsun. <gülüyor> Sorum, Allah'a aşk kapısından bir zatın sayesinde girdim. Fakat şu an kendisiyle görüşmüyoruz. Boşluktayım, yollarımız ayrıldı mı bilmiyorum. Başka yere de gidemiyorum. Ne onunla olabiliyorum, ne de kopabiliyorum. Bittiğini nasıl anlarım? Evet. Aşk kapısından girmek demek, aşka yolculuğa başlamak demektir. Eğer o aşkı biriyle beraber tatlıysak, mutlaka onunla beraber yürümek gerekir. Eğer beraber yürümüyorsak, bu durumda ben beraberim demenin bir anlamı yoktur. Beraber yürümek gerekir. Beraber koşmak gerekir. Beraber kazanmak gerekir yani. Nasıl anlarız? Eğer yürümüyorsak, gönlümüz beraber değilse, ona uymuyor, ona tabi olmamışsak, onun gösterdiği yolda yürümüyorsak, onu dinlemiyorsak, bu durumda beraber olamamışız, beraber yürümüyoruz, iş bitmiş demektir. Ya onunla beraber yürümesi gerekir, ya da, Kendisiyle beraber yürüyeceği birini bulup evet, onunla beraber yürümesi gerekir. Beraber yürümek demek, ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum demektir. Onun kazandığını kazanmak istiyorum demektir. Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmak istiyorum demektir. Allah'a vasıl olmak istiyorum demektir. Bunu söylerken sadece bunu diliyle söylemez. Bir de tabi olur. Yani gösterdiği yolda, Evet, beraber onunla beraber yürür, yürümesi gerekir. Eğer böyle değilse, bu durumda beraber olunamamıştır, beraber yürümüyorlar demektir. Evet, kardeşimizin tercih yapması gerekir, tek başına bu yol yürünmez. Hiç kimse tek başına yolu yürüyemez, Allah'a vasıl olamaz. Allah'ın adeti böyledir çünkü, öyle buyurmuştu, hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Eğer hep beraber olmazsak, bölünüp parça parça olursak ne buyurdu? Eğer bölünüp parça parça olursanız sonra gücünüzü kaybedersiniz. Evet, gücünü kaybedince ne olur? Şeytana karşı gücünü kaybeder, şeytanın tuzağına düşer. Nefsin, Nefsine karşı gücünü kaybeder, nefsin tuzağına düşer. İnsanlara karşı koymaya, Allah yolunda yürürken insanlar, başka tarafa davet edenler bu sefer onlara karşı gücünü kaybeder, onlara uyar, onların tuzağına düşmüş olur. Her halükarda evet, Allah'a giden yoldan çıkmış olur. Adım adım Allah'tan uzaklaşır. Onun için bir ve beraber olmak gerekir. Allah'ın ipine hep beraber sarılmamız gerekir. Evet. Efendim Antalya'dan, Nur'dan, Nalband Sayın Hocam öncelikle saygılarımı sunuyor uyanmamıza vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Dua ederken benim de çok beğendiğim Kenzul Arş duası, Sekine duası, Celcelutiye kasidesi isimli duaları okuyorum. Bu duaların faydaları ve önemleri hakkında düşünceleriniz nelerdir? Evet. Dua deyince böyle bir takım dualar ezberleyip yapabiliriz. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin duaları var. Allah'ın öğrettiği duaları vardır. Evet, onları yapabiliriz. Onları yapmamız gerekir daha doğrusu. Ama bir de insanın kendisine ait özel duasının olması gerekir. Yani onunla Rabbi arasındaki bir dua olması gerekir. Dualar. Bu onun gönlünden gelen duadır. Onun gönlünden gelen dua demek Allah'ın ona öğrettiği dua. Yani kuru böyle söyle dediği duası olur. O kul o anda anlar ki aslında böyle bir duayı düşünmemişti. Böyle bir duayı tasarlamamıştı. Şöyle dua yapayım dememişti. Ama bir anda gönlüne geldi ve söyledi öğretti. İşte o, o dua onunla Allah arasındaki özel duasıdır. Allah'ın kabul ettiği dua işte o duadır. Allah'ın yaptırdığı duadır. Yoksa biz kendi kendimize işte böyle dualar okuduğumuzda birilerini taklit etmiş oluruz. Allah taklidi olanı kabul etmiyor. Bizim onu tatmamız gerekir. Desek ki mesela biz şu duayı yaptığımızda onu tatıyoruz. Evet o dua geçerlidir. Ama bir de bizim özel dualarımız olsun. Yoksa sadece böyle söyleyelim. Birileri böyle dua etmiş, bu dua böyle kabul olmuş, ben de söyleyeyim. O dua kabul olacak, dua değildir. Kabul olan dua, senin gönlünün, Allah'ın rahmet deryasını dalgalandırdığı duadır. Gönül duasıdır o. Evet. duaı böyle anlamak gerekir. Bununla beraber dua kulluk demektir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Dua, ibadetin özüdür. İbadetin beynidir, iyidir dedi. Bütün ibadetler duadır. Yani dua kulluğun kendisidir. Dua ne burada Allah? Ayet-i Kerime'de eğer duanız olmasaydı Allah size neden kıymet versin, neden değer versin? Kıymetimizi, değerimizi yani duamızdan alıyoruz. Eğer duanız olmasaydı Allah sizi ne yapsın dedi. Yani ne işe yarıyorsun başka? Ne demek? Dua kullukmuş. Sen kul değilsen ne işe yarıyorsun? Onun için ne diyoruz? Sohbetimizi Rabbimizle yapmamız lazım. Halımızı Rabbimize arz etmemiz lazım. İstediğimizi Rabbimizden istememiz lazım. Ona sığınmamız lazım. Her anda onunla olmamız lazım. Evet, her anda bir duada olmak lazım. Ama işimizden geldiği gibi. Rabbimizle aramızdaki bizim kulluğumuzun ifadesi olsun. Efendim biz izleyenimiz. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Cenaze namazında neden er niyetine deniliyor? Teşekkür ederiz. <gülüyor> Allah razı olsun. Cenaze namazında neden er niyetine deniyor? Bu daha kardeşimiz sadece erkek cenazesinde bulunmuş. Ondan öyle anlamış. Eğer ölen o cenaze eğer erkeklere aitse er niyetine denir. Yok eğer bayansa evet, hanım niyetine denir. Yani yoksa bütün cenazelere er niyetine denmez. Erkekse er niyetine, erkek niyetine yani eğer kadınsa hanım niyetine deyip namaz kılınır. Evet. Efendim güllük, çürük, selamun aleyküm hocam. Kadroya geçmek için duanıza ihtiyacım var. Yıllar önce Allah sonra sizin aracılığınızla beyim işe girdi. Şimdi de kadro için ve çevremdeki bekar arkadaşlarım için duanıza ihtiyacım var. Sizleri yenim Oya sayesinde tanıdım. Bir de esnaf arkadaşımın işleri açılması için dualarınıza ihtiyacım var. Allah bütün kardeşlerimizin duasını kabul etsin inşallah. Elbette ki duamızı Allah'a yapıyoruz. Kardeşlerimizin duasına amin diyoruz. İnşallah kadro işi de olur, işleri de olur, işleri de açılır inşallah. Önemli olan Allah'tan hayır olanı istemektir. Hangi işi her neyi istiyorsak benim için hayır olsun diye evet, istiyoruz, istememiz gerekir. Ama hesabı yaparken mutlaka hayır mıdır, değil midir diye bir de bakmamız gerekir. Hem dünyamız hem ahiretimizin hesabını yapmamız gerekir. Elbette ki gerektiğinde dünyayı ahirete kurban etmek gerekir. Allah'a güvenmek gerekir. İşi biraz da ona teslim etmek gerekir. Evet ya Rabbi, ben bunu böyle istiyorum. Ama elbette ki benim için hayır olanı bilen sensin." deyip ona hava etmek gerekir. Bunu sorun sıkıntı yapmak doğru değildir. Evet, duamızı yapıyoruz. O anda her nasılsa bizim için hayır olan odur, imtihan olan odur çünkü, kazanma imkanı olan odur. Yarın bu değişir, başka türlü olur. İnşallah Allah bizi hangi imtihana tabi tutarsa tutsun, ister yokluk imtihani ister, varlık imtihani olsun. Allah bizi kazanmaya muvaffak eder inşallah. Hayatı yaşarken Allah'ın rızasının hesabını yapan, ebedi hayatının hesabını yapan kullarından eylesin bizi Allah. Amin. Allah dualarımızı da kabul eylesin inşallah. Amin. Efendim Deniz İpek İzmir'den. Selamun aleyküm hocam. Allah'ın selamı tüm. üzerinize olsun. İzmir'den saygılar sevgiler. Sizi izliyoruz. Hocam dinimizde avcılık günah mıdır? Tereddüt içindeyim ben ve arkadaşlarımız. Allah'ım sizi ve sohbetlerinizi bizden ayırmasın. Aa. Avcılık öyle mi? Evet. Allah avlanmayı helal kılmıştır. İster bu kara avi olsun, ister deniz avi olsun. Allah avlanmayı helal kılmıştır. Çünkü Allah yerde gökte ikisi arasında ne varsa insanın hizmetine vermiştir. Her birinin yaptığı hizmet ayrıdır, farklıdır. Ama mutlaka Allah her şeye bir sınır koyduğu gibi o avlanmaya da bir sınır koymuştur. Mesela e, alın yasak olduğu zamanlar vardır. O hayvanların e, üreme zamanıdır, çoğalma zamanıdır, yavrulama zamanıdır aynı zamanda. Bu durumda eğer avlanmayı o zamanda yaparsak o hayvanların veya denizdeki o balıkların neslini tüketmiş oluruz. Ya da daha e, öremeden onu yaptığımız için en az bir bir balık avlandığında 20 tane 30 tanesini birden avlamış gibi oluruz ki bu yanlış bir durumdur. Mutlaka o zamanı da dikkate almak gerekir. Yani Onların o çığalma zamanında avlamak doğru değildir. Ama onun dışında e, ihtiyaç e, gereği, avlanmak gerekir. Keyfi avlanmak elbette ki haramdır. Yani nişan alalım atalım. Bakalım öyle güzel atıyor muyuz? Bu yanlıştır. Mutlaka onun e, bir e, kazanç getirmesi gerekir ona. Bir ihtiyacını gidermesi gerekir ki o av helal olmuş olsun. Evet, başka türlü öyle kefi bir muameleyle de o haram olur. Yanlıştır. Ama e, genel olarak o elbette ki Allah'ını helal kılmıştır. Helaldir. Herhangi bir sorun e, olmadığı için böyle tereddüt yaşamak da doğru değildir. Evet. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal. Selamun Aleyküm efendim. Aleyküm selam. Ben, benim Diyarbakır kadar sıcak Aşktan, muhabbetten Diyarbakır'ın sıcağını hissetmediğim Canım efendim ve kardeşlerim Gösterdiğiniz ilgi ve alakadan Dolayı her birinize çok teşekkür ederim Huzurunuzda Dilim lal oldu Ben bunun hesabını ona ayrıca soracağım Allah'tan bu SMS var Ben buradan izniniz olursa konuşmaya devam edeceğim Sizi tanıdığımdan beri Gönlüm hep sizinleydi Fakat şimdi Dergahın her köşesine bıraktım onu. Bu nimete nasıl hamd edilir bilemiyorum. Otobüs yol alırken siz ve kardeşlerimiz aklımda, fikrimde, gönlümdesiniz. Evet. Bütün mesele kardeş olmaktır. Bütün mesele bir ve beraber olmaktır. Eğer bu kardeşliği Allah tesis etmişse, Allah onları birbirine sevdirmişse <gülüyor> Allah kendinden muhabbet vermiş demektir. Kendinden. Birbirini Allah için sevenler böyledir. Allah kendinden muhabbet veriyor. Yani bir kulü seviyor. Başka bir kulu sevdiğinde onları birbirine sevdiriyor. Allah her birinin gönlüne sevgisiyle tecelli ettiğinde o sevgi bir de karşılıklı birbirinin gönlüne aksediyor. Dolayısıyla Allah için olan sevgi Allah'a gidiyor. Belki insan olarak, mümin, müslüman olarak belki bu sevgiyi kaybetmişiz. Eğer doğru bakacak olsak bunun böyle olduğunu anlarız. Eğer bu sevgi olsa sadece birbirimize ikram ederiz, birbirimize merhamet ederiz. Birbirimizin iyiliğini isteriz, birbirimiz için selameti isteriz. Birbirimiz için fedakarlık yapar. Birbirimize cennet oluruz. Ama bunu kaybedince daha doğrusu şeytan aramızı bozunca birbirimizi Allah için sevmeyince Allah'ın yakınlığının, sevgisinin hesabını yapıp sevmeyince ne olur? Sevgiyi kaybedince kupkuru bir şey çıkar ortaya. Yani o insan olmaktan çıkar. Sevgiyi kaybedince. Onun için buyuruyor Resulullah Efendimiz. Sıcak tekrar ettiğimiz hadistir. Cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Sevmeyen iman etmiş olmuyor. Sevmeyene cennet yok dedi Allah. Sevebilmek için de Allah'ı sevmek lazım ki Allah için sevebilesin. Allah için sevenler Allah'ı sevdiği için seviyor. Dolayısıyla o sevgi de Allah'a geliyor. İşte Sevginin, aşkın, muhabbetin, ticareti zaten böyle yapılır. İnşallah hayatı yaşarken her anda Allah'ın hesabını yapıp, rızasının, dostluğunun, cemalının hesabını yapıp alışverişimizi Allah ile böyle yaparız. Bu alışverişin kullar üzerinden olduğunu unutmayız. Allah bizi bu arışverişle sevinen kullarından eylesin inşallah. Amin. Efendim bir izleyenimiz, selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Halk içinde hakla olmanın şuurunu tam manasıyla ve her daim ne zaman yaşarız? Rabbim razı olsun. Amin. Halk içinde hak ile olmak şuuru bir insan manevi olarak büyürken mutlaka imanıyla beraber büyür. Yani imanı büyürken kemale doğru yol alırken insan evet, imanıyla beraber kemalata doğru yol alır. Halk içinde hak ile olabilmek için imanın kemalati gerekir. İman ne kadar kamilse o kadar halk içinde hak ile olma hali, imkanı olmuş olur. Bu iman, Allah'ın ayetlerine imandır. Resulüne imandır. Ayetler onda imana dönüşünce o hali alır. Yani canlı Kur'an olmaya yol alırken o hali yaşamaya başlar, kemale erer. Hangi ayetler üzerinde tecelli ediyor? Yani iman ediyor, o ayet üzerinde tecelli ediyor. <gülüyor> Nerede olursanız olun Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın dedi. Eğer biri Allah'ın huzurunda olduğunu unutmuyorsa <gülüyor> bu durumda Allah ile beraberdir. Onun huzurundadır çünkü. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Bu ayet onda imana dönüşünce Allah'ın beraberliğini tadıyor. Bununla beraber ne yana dönersen dön Allah'ın veşisi o da oradadır. Allah ile beraberdir. Allah insanı çepeçevre hata etmiştir. Artık o ne yana dönerse dönsün, hangi tarafa bakarsa baksın, nerede olursa olsun onun huzurundadır. Halkın içinde de olsa da hak ile beraberdir. Bu hayali bir şey değildir. Bunu tadıyor çünkü, bunu yaşıyor. Nasıl yaşıyor bu hali yaşarken? Nasıl bir hal içindedir? Allah onun gönlüne öyle bir tecelli etmiştir ki, kendi varlığını Allah'a kurban etmiştir. Dolayısıyla, o kurban ettiği varlığı karşılığında, Allah varlığından ona tecelli etmiştir. O kendi varlığını bilmez. Ben deyince, Allah'ın tecellisini söylüyor zaten. Yani, Aşk yolunda yürürken önce aşkı kazanmaya başlar, aşkla yolculuğa devam eder, sonra aşk olur. Aşk olmuştur yani. Onda aşktan başka bir şey yok zaten. Dolayısıyla onun üzerinde Allah'ın isimleri tecelli ediyor, güzelliği tecelli ediyor. Zahiri olarak baktığımızda evet, bir beşer, zahiri olarak her hali bir beşer halidir. Ama manevi olarak Allah bütün isimleriyle tecelli etmiş, zatıyla sıfatıyla tecelli etmiştir. aştan ibaret, Allah'ın isimlerinden, güzelliğinden ibarettir. Başka bir şey üzerinde görülmez. İç alemi zaten öyledir. Onu anlamak, evet, ancak onun gibi olunca anlaşılır. Ne kadar ona benzediyse, onu da o kadar anlayabilir. Anlamak da mümkün değil. Evet. Kendi ilmini bırakınca, <gülüyor> Yani ben bilmiyorum, Allah bilir deyince, elbette ki bu bir, bir yolculuğu gerektiriyor. Bir demiş, ben bilmiyorum, mürşidim bilir deyince, ne olmuş olur? Mürşidinin bildiğini alır. Mürşidi neyi biliyorsa, o da onu bilir. Mürşidi neyi biliyor? Mürşidi, Peygamberin getirdiğini bilir. Peygamberin bildiğini biliyor. Dolayısıyla, Peygamber neyi biliyor? Peygamber de Allah'ın Gönlüne vahyettiğini biliyor. Bu durumda ben bilmiyorum, mürşidim biliyor deyince ne manaya gelmiş olur? Ben bilmiyorum, Allah bilir. Onun Allah'tan bildiklerini, Allah'ın ona öğrettiklerini kabul ediyorum demektir. Eğer o da ben bilmiyorum, Rabbim bilir demişse, bu durumda o Allah'ın bilgisine sahiptir. Allah gönlüne öyle tecelli ediyor. Yani onun bilgisi Allah'ın bilgisinin dışında değildir. Ne kadar? Elbette ki gene gönlü kadardır. Gönlü kadar Allah onun gönlüne ilmiyle tecelli etmiş. Evet, hakkın ilmi tecelli etmiş. Allah katından bilgi vermiş. Aynı şekilde varlığından vazgeçmiş kendini Allah'a kurban etmiş. Ben senin kurbanınım deyip yolu yürümüş çünkü. Allah onun kurbanını kabul etmiş ondan. Kurbanını kabul etmiş, onu kendine kurban etmiştir yolunda. Her türlü imtihana tabi tutmuş, o da imtihanı kazanmıştır. Elbette ki Allah'ın yardımıyla. Bu durumda kurbanını kabul edince kendinden ona varlık vermiştir. O ben deyince kendini kastetmiyor zaten. Kendisine ait bir varlığı yok zaten. Evet bir beşer olarak söyledi bir beşer gibidir ama manevi olarak da bu böyledir. Hali böyledir. Dolayısıyla böyle biri, İster halkın içinde olsun, ister halkın dışında olsun. O Allah'tan başka bir şey bilmez zaten. Ne başka bir şey bilir, ne Allah'tan başka bir şey görüyor, ne başka bir şey işitiyor, ne de başka bir şey söylüyor. Neye, kime, evet, nereye bakarsa baksın. O mutlaka Allah ile muhatap olduğunu bilir ve onu görüyor. Onun işini görüyor, isimlerini görüyor, fiillerini görüyor, kudretini görüyor. Allah'ın rahmetinin tecellisini, güzelliğini görüyor. Gönül itibariyle, manevi itibarla evet, her anda sema halindedir. O sema onun seması durmuyor. Ama vücut onu perdelenmiş. Beden onu tadacak, perdeliyor. Beden itibariyle, vücut itibariyle bir beşer, herkes gibi yer, içer. Ama manevi itibarla da bu böyledir. O istese de o harın dışına çıkamaz. İstese de bir an bile Rabbini unutamaz. İstese de unutamaz. Bin sene ömrü olsa bütün çabasını, gayretini sarf etse bir an unutayım dese unutamaz. Böyle bir şey olmaz yani. Evet. Bu bir yolculuğu gerektiriyor. Bir vustat yoluna, müşrik kemmene tabi olup yolu yürümeyi gerektirir. Bununla beraber onda onun üzerinde ayetler tecelli ediyor. Yolculuk esasında ayetler tecelli ediyor. Ayete iman oluyor yani. Evet, bilgi başka şey, iman başka şeydir. Bilgimiz imana dönüşmedikçe o bizim sırtımızda bir yüktür sadece. Allah onun için, Yahudi alimleri için söylemişti. Kitap yüklü evet, merkep dedi. Sadece eğer o bilgiyi yüklemişse istediği kadar bilgisi olsun. Eğer bilgisi onda imana dönüşmediyse, aklaka dönüşmediyse, amele dönüşmediyse aşka, muhabbete dönüşmediyse kitap yüklü merkep ol. Merkeptir sadece. Evet. Efendim Çınar'dan Yakup. Selamünaleyküm efendim. Aleyküm bir de. sorum olacaktı. Allah'ın zat ismini Allah Allah diye zikrediyorum. Zikrederken nasıl bir tefekkür halinde olmalıyız? Allah ismini zikrederken bütün Esmayı birden zikretmiş oluruz. Çünkü bütün isimler Allah isminden tecelli ediyor. Allah ismi evet, aşk demek, muhabbet demek. Anlaşılamayacak bir aşk, bir muhabbet demek, sevilen demek, seven demek, sevilmeye layık olan demek, aşık olunması gereken demek, yolunda ölülmesi, aklın terk edilmesi gereken demek. Bu durumda Allah deyince, önce bunu anlamamız gerekir. Sonra bütün isimleriyle beraber anlamamız gerekir. Evet. Allah derken, bir de Rahman demen lazım, Rahim demen lazım. Bunu söylerken, öyle Allah Rahman ve Rahim'dir demekle olmuyor. Senin tattığın bir şeyi söylemen gerekir, tattığın bir şeyi. Allah sana nerede rahmetini tattırdı, onu düşünmen gerekir. Nasıl sana rahmet etti, onu düşünmen gerekir ki o rahmet diri olsun. Yani o Allah rahmandır derken o rahmet senin gönlünde dirilsin. Gönlünde kaynasın böyle. Kaynasın, o Rabbinin rahmetini tatasın. Tatmadığın bir şey ilimden ibaret kalır. İstersen yüz türlü şey say, o sadece bilgi ve ilim olur. Gönüle inmemiştir ama. Bilgidir o. Ama sana yaptığı merhameti hatırlarsan, rahmeti hatırlarsan, o imamdır. Onu tadıyorsun. Tadarsın onu. Bütün isimler böyledir. Kendi üzerinden ona cevap vermen gerekir. Evet. Bu durumda cevap verirken, Rahman ismini anlayınca ne diyeceksin? Sen benim Rahman ve Rahim olan Rabbimsin dersin. Allah'ın malik ismini anlarken, zikrederken sen benim sahibimsin, beni koruyansın, muhafaza edensin, idare edensin, koruyansın, gözetensin, hesaba çekensin, bununla beraber kazanayım diye bana muamelede bulunansın. Yani bir ismi söylerken kendi üzerindeki tecellisini hatırlaması gerekir, her bir isimle böyle zikretmesi gerekir. Bununla beraber Allah deyip zikrederken bir de dua edebilir. Rabbinden isteyebilir haline göre. tevbe edebilir, istiğfar edebilir. Ama Allah derken bütün isimleri birden zikretmiş olur ki, onun için hangi duayı yaparsa yerindedir. Efendim, Diyarbakır'dan Merdan Toy, Aşk dedikçe, aşk dedikçe diliniz yorgun kalbimizi sürüye sürüye kapınıza çekmeye gayret ediyoruz. Biz aşka aşığız ve aşk sizsiniz. Alem varlığını borçlu ismine, tecelli et ya Rab kulun cismine, döndü aşıkların eles bezmine, seninle olmaktan döndürme bizi. Biz seni isteriz yarimiz sensin, bizi soy benlikten varımız sensin. Sermayemiz aşkın, karımız sensin. Aşkınla yanalım, söndürme bizi. Sana aşık olmak dinim, imanım. Nuh'un teknesi bekler limanım. Yaşım geldi, geçti, kalmaz zamanım. Aşkın etmeden öldürme bizi. Allah ayetlerini kullarına vahyederken mutlaka onlar için Onlara örnekler verir. Peygamberlerin hayatlarından örnekler verir. Nasıl örnekler veriyor? Mesela Nuh'un gemisini anlatıyor. Nuh'un gemisini anlatırken Nuh kendisine iman edenleri gemiye aldı. Bununla beraber çok az sayıda iman edenler vardı. Tufan gelince Geminin dışındakiler helak oldu. Yaşlı bir kadın müstesna demişti. Mutlaka kurtuluş için Nuh'un gemisinde olmak gerekir. Sadece bir kere Nuh gelip gitmemiştir. Bir kere tufan olmamıştır yani. Bir zahiri tufan vardır bir de Manevi tufan vardır. Manevi tufana tutulmayan hiç kimse yoktur. Bu bir imtihan. Yani her bir kul mutlaka Nuh'un gemisine binmek için kemiği aramalıdır, gemiyi bulmalıdır. Tufan geldiğinde gemiye de binmelidir. Gemi Mürşidi kamil gemisidir. O gemiye binemeyenler tufan geldiğinde tufandan kurtulamaz. Boğulmaktan, helak olmaktan kurtulamaz. Onun için pir hazretleri öyle buyurmuştu. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Yani evet, Allah ait kelime de öyle buyurmuştu. Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın. Veli olan mürşidi olmayanlar delalette kaldır dedi. Veli mürşid. Allah'a dost bir mürşid. Yol gösteren. Allah'a dost mürşid demek canlı Kur'an demek. Tek kelimeyle. Yoksa böyle kendi kendine e, mürşidlik iddiasında bulunmuş ya da babası, dedesi Dayısı, amcası mürşiddir, o da mürşiddir, o da şeyhtir, mürşiddir gibi değil. Canlı Kur'an. Allah'tan emir almış canlı Kur'an'a ihtiyaç vardır. Dolayısıyla gemi, o canlı Kur'an'ın gemisidir ki, onunla beraber olunca selamette oluyorsun. Nasıl bir tufan gelirse gelsin, o Allah'ın ismiyle yol alır onun harekete geçmesi de durması da Allah'ın ismiyledir buyurdu. O Allah'ın ismiyle hareket ediyor, yaşıyor, yürüyor, kendisiyle beraber olanları yürütüyor. Allah'ın ismiyle, Allah'ın ismini, Allah'ın ismine gemi öyle hareket etmişti çünkü. Allah'ın ismiyle hareket eder, Allah'ın ismiyle de durur. Nerede duruyor? Yolculuk, tufan bitince durması gereken yerde duruyor. Ama eğer Böyle bir derdi yoksa kendini akıllı zannetmiştir. Dolayısıyla boğulmaktan, helak olmaktan kurtulamaz. Çünkü kibirlenmiştir. Allah'a karşı kibirlenmiştir. Kendine, nefsine güvenmiştir. Eğer kendine güvenirse, Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun söylediği gibi ben yüksek bir dağa sığınırım. Dağını koruyamaz. Allah'ın hükmü gelince, imtihan gelince hiç kimse onu koruyamaz. Ne kendisi ne de başkaları. O gün sadece Allah'ın o nebesiler Nuh aleyhisselamla beraber olanlar, gemiye binenler kurtulur. Onun için Allah'tan emir olmuş bir müshir-i ile beraber olanlar kurtuluşa erer. Saadete erer. Efendim İstanbul'dan güven şeriat abdesti mi, gönül abdesti mi Hakk'ın cemaline daha yakın eyler. Selamlar. Evet. Şeriat abdesti mi? Gönül abdesti mi? Gönül abdesti mi? Şeriat abdesti olmayanların gönül abdesti olmaz. Bununla beraber eğer şeriat abdestiyle beraber gönül abdestleri Olmayanların da şeriat abdestli abdesti olmaz. İkisinin beraber olması gerekir. Yani ameller niyete göredir. Biri niyet etmeden bir havuza düşse, abdest alması gereken bütün azaları ıslansa ama niyet etmemiştir. O abdestli oldu mu? Olmadı. Abdestli olmaz. Çünkü niyet etmesi gerekir. Biri niyet etmeden, Üç gün aç kalsa, oruçlu olmuş olur mu? Olmaz. Hiç yemek yemezse, hiçbir şey yemezse, oruçlu sevabı alır mı, oruçlu olmuş olur mu? Olmaz. Niyet etmesi gerekir. Yani, şeriat abdestinin de, gönül abdestinin beraber olması gerekir. Onun için söylüyoruz, namazı olmayanın miracı olmaz, miracı olmayanın namazı olmaz. Yani ben, Namaz kılmayayım ama gönül itibariyle huzurda olayım. Mirajda olayım. Onun için namaz kılmama gerek yok dese oldu mu? Olmadı. Aynı şekilde namaz kılıyor ama gönlü huzurda değil. O namaz kılmış oldu mu? O da namaz kılmış olmadı. İkisinin beraber olması gerekir. Onun için buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Beden ile gönlün beraber olmadığı hiçbir ibadeti Allah kabul etmez. İkisinin beraber olması gerekir. Onun için şeriat abdestiyle gönül abdesti ikisinin bir olması gerekir. Tek başına hiçbir geçerli değildir. Hiçbiri abdest olmuyor. Dolayısıyla abdesti olmayanın da namazı da olmaz. Miracı da olmaz. Dolayısıyla sadece bir Tanesiyle. Huzurda durmaya çalışan Kendini kandırmış olur sadece Hayale kapılmış olur Hayal kurmuş olur Yani namaza durdu huzurda durmadıysa Mirajda Allah'ın huzurunda durmadıysa Allah'ın huzurunda Allah'ın emrettiği Vahyettiği gibi Fatiha'yı okumadıysa Bu durumda o namaz kılmamıştır Namazı taklit etmiştir İşi boş bir namaz ama abdest alıp bedeniyle beraber de Allah'ın huzurunda durmayınca Allah'ın emrini yerine getirememiş, Resulüne tabi olmamış, kendi kendine hayal kurmuş, ben huzurdayım demiş. Allah senin huzura kabul etmez. Allah'ın bir adeti vardır. Peygamberine emrettiği gibi senin ona tabi olman gerekir. Evet. Şeriat abdesti olmayanın gönül abdesti olmaz. Gönül abdesti olmayanın da Şeriat, abdesti olmaz. İkisi beraberdir. Biri zahiri, biri de manevi, biri de batınidir. Zahirle batını birleştirmedikçe evet. Allah ibadeti, abdesti, ibadeti, hiçbir işi bizden kabul etmez. Evet. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.